Cenab-ı Allah'ın nimetini saymaya kalkarsan onu sayamazsınız buyuruyor. Mümkündi. En büyük nimet iman nimet, Kur'an nimet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olma nimeti. cenab hiçbir peygamber üzerine yemin etmiyor. Peygamber Efendimiz üzerine yeminle amruke senin hayatın üzerine yemin olsun buyuruyor. Yani bir peygamber Efendimiz Cenab-ı bir sanat harikası olarak dünyaya getiriyor. En gücü ahlak üzresin. Öyle bir sanat harikası ki en alt kademine en üst kademeden, herkese bir fiili kıstas. Hayatın her safhasına onunla sen kendini kıyasla. Varlıklıysan kıyasla, yokluklıysan kıyasla, saatliysan kıyasla. Cenab-ı yine ikaz ediyor, müminin suresinde, sizi boş yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz diyor. Yani yesin, içsin, yatsın, uyusun. Nefsinin peşinde geçsin. Siz boş yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Sizin hakikaten huzurumuza gelip hesap vermeyeceğinizi zannediyorsunuz buyuruyor. Fakat nasıl bir hesap? Ve men yapma el zerretin hayran yere ve men yapma el miskâhile zerretin Bizler yere. Bir, zer, bir zerre kadar bir hayır zerre kadar bir şer kuyumcu terazilerin daha çok hassas terazilerde tartılacak. Yine Cenab-ı Hak hep tefekkür, düşün diyor. Yine Duhan sonra biz gökleri, yeri, bunlar arasında bulunanları oyun eğlence olsun diye de yaratmadık buyuruyor. Yani senin dünyaya gelişin, bu dünyadaki bin bir türlü harika, gelenler, gidenler, bunlar bir bir oyun eğlence değil diyor Cenab-ı Hak, düşün diyor. Hep tefekküre davet. Fakat onların çoğu bilmiyorlar buyuruyor. Farkınıyla gafiller insan. Niye geldi? Niçin yaratıldı? Rızkını kim veriyor? Kimin mülkünde yaşıyor? Nereye gidecek? Gaflet bir panjur çekiyor kalbine. İşte İslam nimetiyle şereflenen insanda kainat, Kur'an ve nefis üzerinde tefekkür başlaması lazım. Cenab-ı Hakk'ı bilmesi lazım. Biz insi ve cinne liya budun kulluk için yarattık liya rufun Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak ilahi kudreti ilahi azameti tanıyacak kul olacak haddini bilecek kalbini cennete hazırlayacak kalbinin tahsilini yapacak biz Cenab-ı Hakk'a muhtaçız. onun mülkünde yaşıyoruz Cenab-ı Hak yine ayette zariyası biz onlardan rızık istemiyoruz buyuruyor Beni doyurmadı da istemiyor şu riski veren güç ve kudret sahibi olan ancak Allah'tır. Demi yani bir lokma yutarken, bir suyu içerken bunu kim ikram ediyor? Ve sır kapıları Cenab-ı Hak'ka kullukla iç aleminin temizlenmesiyle kelimi tevhide girmekte, kelimi tevhide yaşamakla, la ilahe, kapten ilahları atmakla açılıyor. Cenab-ı Hak ey peygamber heva heveslerini ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor. Arzular, ihtiraslar, minfi arzular. Bunlar demek ki ilah haline geliyor, kaprisler. Sen onlara vekil değilsin diyor Cenab-ı Hak. Yani onlar ne olursa olsun diyor Cenab-ı Hak. Madem bu kadar Allah'ın ikramından, ikramını görmüyor, duymuyor, hissetmiyor. Kalbini nefsani Arzuların bir kumkuması haline getirmiş. Sefaletini sadece zannediyor. Sen onları vekil değilsin diyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz. Ne olursa olsun onlar buyuruyor. İnsan kalbini aklının başına alması lazım. Kalbiyle düşünmesi lazım. Cenab-ı Hak bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Kimler biliyor Cenab-ı Hak kul olanlar biliyor. Kendini kulluğa adayanlar biliyor. Sadece bir gece hayatı olanlar, seherlerde Cenab-ı Hak'la beraber olanlar, faniliği tefekkür edenler, bir ahiret endişesi içine bulunanlar, dua halinde yaşayanlar, ilahi rahmete iltica edenler, bunlar bilenler oluyor. Eğer bu yoksa, bin tane, bin sayfalık, kara hacimli kitaplar okursa, hiçbir faydası yok sahibini tanımıyor çünkü kimin mülkünde yaşadığını farkında değil fanili tefekkür emhim, mühim aleyha fan yeryüzünde her şey yok olacak küllü nefsin zayikatül mevt her insan ölümü tadacaktır, Zaika neye göre tadacaktır, dünyevi hayatına göre tadacaktır eğer gafilse felaket. O ölüme giriş. Allah'la dost olmuşsa ne güzel. Habibi Neccar taşlanıyor. Vefat ederken, şehit olurken dünya perdeler kapatıyor. Öbür tarafa perde açılıyor. Ah diyor kamim diyor Allah'ım bana bu ikramını bilseydin diyor. Yasin'in ikinci sayfasında. Yine Fusule Suresinde o Allah'la dost olanlar Rabbim Allah'tır deyip Kur'an ve sünneti hayatının her safhadan intikal ettirenler için melekler iner, korkmayın üzülmeyin Allah'ın vaad ettiği cennetlerle sevinin derler. Yine melekler biz dünya hayatının sizinle beraberlik bundan sonra beraberiz derler. Velhasıl Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar şu dünya doldu doldu boşaldı. Bir taraftan da doluyor bir taraftan da boşalıyor. Gelenler niye gidiyor? Gidenler nereye gidiyor? Üzerimize bastığımız şu toprak belki binlerce üst üste çakışmış gölgeler gibi binlerce toprağı dönmüş cesetlerin üzerinde geziyoruz. Toprak üstünün nefsani saltanına aldanmamak lazım ki toprak altının horluğuna düşülmesin. Cenab-ı Hak hep ikaz son anı bildir. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir dedi. Çünkü insan faniliği istemiyor. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu seni öteden beri kaçtığı şeydir denir. Sura üfrülür işte bu geleceği vaat edilen gündür denir. Yine Cenab-ı Hak Enam Suresi dünya hayat bir oyun eğlenceden başka bir şey değildir buyuruyor. Mütlükler için ahiret yurdu muhakkak daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmiyorlar mı buyuruyor. Cenab-ı Hak soruyor. Bu kadar manzara seyrediyor, bu kadar vukuatı, hadisatı görüyorlar. Cenab-ı Hak soruyor, hala akıl erdirmiyor musunuz buyuruyor. Yani bir sonsuzluk bir anla değiştiriliyor.